Selahat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'in tevhide çağrısı Mekke toplumunda yavaş yavaş yankılanıyor, yankı buluyordu. Gönüllerinde dünyanın ağırlığı olmayanlar bir bir imanın aydınlığına koşuyordu. Bunlardan biriydi. Peygamber efendimizin dayısıydı. Bir gün peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam arkadaşlarıyla beraberdiler. Az sonra saat bin Ebi Vakkas göründü. Orta boyluydu, engin yapılıydı. Korkusuzlardandı. Yürüyüşünde tatlı bir heybet vardı. Peygamber efendimiz dayısının o tatlı ve heybetli yürüyüşünü gördüler ve ''Bu gelen benim dayımdır, benim gibi dayı Solan var mıdır?'' diyorlardı. Orta boyluydu, iri gövdeliydi, kıvırcık ve gür saçlıydı, esmer tenliydi. Sahabe-i kiram içerisinde korkusuzların en öncüsü dört isim vardı. Bunlar Hazreti Ömer Efendimizdi, Hazreti Ali Efendimizdi, Hazreti Zübeyir bin Avvam Efendimizdi, ve dördüncüsü Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas Efendimizdi Sa'd bin Ebi Vakkas iyi bir tutçardı Ok atıcılıkta ise üstüne yoktu Atıcılıkta daima birinciliği alırdı Peygamber Efendimizden 22 yaş küçüktü Yedi kardeştiler, dördü erkekti, üçü kızdı Annesi Sahamla Sa'd'ın üzerinde daha bir titrerdi Onda daha bir farklılık gördü. Saatsa anne babasına hürmet etmekten zevk alır. Annesine çok düşkündü. Bir gün rüya görüyordu Saat Efendimiz. Rüyasında her yer zifiri karanlıktı. Bu karanlığın ortasından bir aydınlık doğuyordu. Aydınlık giderek her yeri aydınlatıyordu. Saat bir vakkas o güne kadar hiç böyle bir rüya görmemişti. Heyecanla kalkıyordu İkindi vaktine kadar kıvranıyordu Bu rüya neye işaret ediyordu Buna benzeri sorularla ikindi vaktine kadar kıvrandı durdu Kararını veriyordu Çok sevdiği Ebu Bekir rüyasını paylaşacaktı Bu nedenle Ebu Bekir bize geliyordu Hal hatırdan sonra rüyasını anlatıyordu Ebu Bekir Efendimiz'in gül yüzleri gonca gonca oluyordu sonra ya saat istersen seni o aydınlığa götüreyim diyordu saat bine bir vakkas peygamber iklibine gidiyordu İmanla şerefleniyordu varoluş sırrına ulaşıyordu ama imanı nice sınavlardan geçecekti önce en yakınlarından sahici imtihanlardan geçecekti annesi hamne saadın müslüman olduğunu duyuyor ve deliye dönüyor Oğlunun önünde bir kale gibi durmak istiyordu. Bu yeni dininden döndürmek istiyordu. Nedenle dil döktüyse hiçbir neticede alamıyordu. Anne hamne yeni bir yola giriyordu. Açlık orucuna başlayacaktı. Oğluna öyle diyordu, Ya Saat, eğer sen bu dinden vazgeçmezsen, ben hiçbir şey yemeyeceğim ve içmeyeceğim ve böylece ölüp gideceğim. Sen de anne katil olarak anılacaksın diyordu. Hazreti Saat radıyallahu anh ne yapacağını bilemiyordu. Annesini kararından vazgeçirmeye çalışıyor, çırpınıyordu ama mümkün olmuyordu. Annesi gözünün önünde yavaş yavaş eriyordu. Hazreti Saat çaresizdi. Annesine kalbini açıyor ve Vallahi anneciğim seni ne kadar sevdiğimi sen benden daha iyi bilirsin. Ama bilesin ki seni ne kadar çok seviyorsam bu sevginin on katı ve çok daha fazlasıyla Allah'ı ve Resul'ü seviyorum. Eğer birini diğerine feda edeceksem, iyi bil ki feda edeceğim sen olursun, Allah ve Resul'ü değil. Yeminle söylüyorum anne, yüz canım olsa ve her gün bir tanesi gözümün önünde çıksa, ben yine de hak dinden dönmeyeceğim anne diyordu. Anne Hamne üç gün yemedi ve içmedi. Hazreti Saad ise son derece mahzundu, meluldu. Peygamber Efendimiz'e geliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a derdini anlatıyordu. Belli bir süre sonra Hazreti Saad'a şifa olan ayetler nazil oluyordu. Lokman Suresinin 14. ve 15. ayetleri nazil oluyordu. Ayetler de öyle buyurduyordu. Biz insana anne babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü annesi onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştı. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. İşte bunun için önce bana, sonra da anne babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır. Eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi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 Annesinin dünyevi hizmetlerine canı gönülden koşuyordu, hizmet ediyordu ama Annesi Rabbani esaslara da karşı durmasını istiyordu. rahman ve Rahim'e ortak koşmasını da istiyordu evladının. Anne kendi sınırlarını aşıyordu. Mülkün sahibinin sınırlarına giriyor ve orada da tasarruf yapmak istiyordu. Burada vahim bir yanlışa düşüyordu. Bu noktada büyük bir cürüm işliyordu. Allah'ın hükmüne rağmen hüküm beyan edilemezdi. Bu Allah'a isyan olurdu. Bu firavunluk olurdu. Allah'ın emirleri üstünde emir olamazdı. Bu en büyük zulüm olurdu. Hüküm sahibi Allah'tı. Peygamber Efendimiz hiçbir yaratığa Allah'a isyan konusunda itaat yoktur buyuruyorlardı. Allah'a ve resule bağlılık mutlaktı. Allah ve Resul'ünden gayrısına bağlılık ise mukayyetti. İslam esaslarıyla kayıtlıydı. Kişi ve kurumlar İslam esaslarına tabi oldukları sürece onlara itaat gerekliydi. İsyan olmazdı. Anne hamle sadın peşini bırakmıyordu. Kendisi açlık kurucunu bırakmıştı. Şimdi ise sadını aç bırakıyordu. Onu evinin bir odasına kilitliyor ve yiyecek içecek vermiyordu. Annesi öyle diyordu ''Ya girdiğin o yeni dini terk edeceksin.'' ya da açlıktan bu odada ölüp gideceksin. Aradan bir zaman geçiyordu. Hazreti Saad'ın küçük kardeşi Umair de İslam'la şerefleniyordu. Anne Hamne görüyordu ki bu durdurulamazdı. Artık onları kendilerine bırakıyordu. Hazreti Saad bin Ubassa radıyallahu an bir hatırasını bizlerle paylaşıyordu. Mekke müşrikleri baskılar, işkenceler Yer yer göçler çözüm olmayınca Bütün Müslümanları Bir ablukaya almaya karar veriyorlardı Müslümanlara Boykot ilan ediyorlardı Müşriklerin Boykotla hedefledikleri bir şey vardı Müslümanları Açlıktan topluca ölüme mahkum Etmekti Buna arzuruyorlardı Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas anlatıyor Günler olmuştu da Ağzımızdan bir lokma geçmemişti Ve ben Gecenin karanlığında dolaşırken küçük bir deri parçası rastladım. O toprağın içindeki parçayı alıp yıkamış, sonra da ısıtıp çiğnemiş, böylelikle açlığımı birkaç gün dindirmiştim diyordu. Yine Hz. Sa'd bin Ebi Vakkas diyor Allah'u o günlerle ilgili anlatımını şöyle sürdürüyordu. Ağaç yaprağından başka yiyeceğimiz olmadan Resulullah'la birlikte çok günler geçirdiğimizi hatırlıyorum diyordu. Ebu Bekir Efendimiz, Peygamber Efendimiz'in can dostuydu. Bu dostluk imanla ebedileşiyordu. Artık yol belliydi. Rabbani bir yoldu. Peygamber öncülüğünde bir yoldu. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, gece gündüz bütün dostlarına İslam anlatıyordu. İslam'a davet ediyordu. Onun dostlarından biriydi Hazreti Osman Efendimiz. Hazreti Osman Efendimiz'i Ebu Bekir Efendimiz İslam'a davet ediyordu. Osman Efendimiz orta boylu, hafif esmer, güler yüzlü, sık sakallı ve iri yapılıydı. Yumuşak huyluydu. Halim isminin belirgin tecelli ettiği bir insandı. Son derece hayalıydı. Meleklerin bile hayasına hayran olduğu, meleklerin dahi haya ettikleri bir güzel insandı. Cömertliği ileri boyuttaydı. Cahiliye döneminde içki ve benzeri olumsuzluklara hiç ulaşmamıştı. Osman Efendimiz Peygamber Efendimiz'e geliyordu. Peygamber Efendimiz, Allah'ın ihsanı olan cennete rağbet et. Ben sana ve bütün insanlığa hidayet rahmet olarak gönderildim buyuruyorlardı. Hz. Osman bütün kalbiyle konuşan peygamberi kelime-i şehadet söyleyerek imanla şerefleniyor ve iman iklimine giriyordu. Hazreti Osman Efendimize önce amcası keskin bir tavır takınıyordu. Onu ikna edemeyeceğini anlayınca direğe bağlıyor ve döyüyordu. Amcası öyle diyordu. Sen atalarının dinini bırakır da sonradan çıkma bir dine özenirsin öyle mi? Andolsun ki tuttuğun bu dini bırakıp tekrar atalarının dinine dönünceye kadar seni sala vermeyeceğim diyordu. Hazreti Osman Efendimiz ise, Vallahi ben hak ve hakikat dinini asla bırakmam diyordu. Onlar peygamber ikliminde derin bir itminan içinde oluyorlardı. Kalplerinin dalga dalga açıldığını görüyorlardı. İş dünyaları bir halavetin, bir lezzetin içindeydi. Rabbani ayetler ise onları ürpertiyordu, onları mest ediyordu. Onların varlığını rahmeti ilaheye kuşatıyordu. Ezer ve ebe sultanına kul olmanın büyük mutluluğunu, huzurunu yaşıyorlardı. Ayetler bir nur gibi akli selimlerine nüfuz ediyor, kalbi selimlerine rahmet rahmetini yordu. Onlar varlıklar alemine bakarken, Rahman-ı Rahim'in azametini, hakim oluşunu, her varlığı nakış nakış ören sonsuz ilmini, sonsuz gücünü terennüm ediyorlardı. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.